pazarlar 94.9 Açık Radyo'da Libero'dayız. Islığı e, duyanlar korkmasın. Zaten biz açılabilen bir video kaydı değiliz. <gülüyor> şey bir e, radyo programımız ve konumuz futbol. O yüzden iyice korkuları azaltıyoruz. Evet sese aşına olanlar belki konuklarımızı birazcık tahmine e, yaklaşabilir ama biraz yaklaşabilirler. Şimdi o yüzden biz hemen kendilerini tanıtalım. İsmail'le e, yapıyoruz bu hafta. İsmail'i parkelerden aldık. E, getirdik nihayet. E, volkan var hem içeride ...hem dışarıda, çemberin... Ee, <gülüyor> ...hoş geldiniz arkadaşlar... ...öncelikle... Hoş bulduk, hoş. E, ...Mark ve Barış... E, ...bozbaykuşlardan... E, hmm. ...ve önümüzde, önümüzde de kitapları var... ...bozbaykuşlar bize her yer... ...deplasman kitapında yazarları... oku yazar taraftar yani... ...ama hakikaten şu kelime, şey, ...şu cümlenin altını tekrar çizelim... ...bize her yer deplasman herhalde... ...en çok yakışan yerine oturmuş galiba... Evet okul muhabbeti daha da genişleterek ele alacağız zaten. Boz Baykuşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Spor taraftarı diyeceğim ama takım bitmedi ismi. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Futbol taraftarları tabii. Futbol taraftarları. O severleri. Yani ha. güzel. Sadece futbolda değil tabii hani. Diğer branşlarında da olabildiğince destek vermeye çalışıyoruz. Ha, onları, o maçlara gidiyorsunuz. Yani vakit buldukça tabii aynı düzeyde e, ilgi gösteremiyoruz. Çünkü e, herkesin işi okulu bir şey var ama elimizden geldiğince işte voleybol takımına, basketbol takımına destek olmaya çalışıyoruz. O, ne bileyim be şey e, hokey, mokey e, <gülüyor> masa yok. tenisi takımı yok mu? <gülüyor> masa tenisi var. İzcileri ha. var bayağı meşhur. Ama onlara desteğe ihtiyaçları yok. Onlar <gülüyor> çadır kurup oturuyorlar. <gülüyor> evet e, memlekette bir sürü taraftar grubu var ve bunların uzun gelenekleri var e, yıllara e, giden. Ve medyanın gelişimi, iletişimin gelişmesiyle beraber artık taraftar kültürü hem pozitif hem negatif anlamda birçok ürünleriyle de rastlaşıyoruz. Ama hakikaten Bozbaykuşlar herhalde son dönemlerin en şık ortalarından biri oldu futbol kültürüne. Kendileri anlatacaklar gerçi ama e biz şöyle bir küçük tanıtımla girelim. Türbünden doğmayan bir taraftar grubu tek, ilk, doğru mu? Evet. Yani, yani dışarıda örgütlenip türbüne medya, gelen. Da, sosyal medya üzerinden örgütlenen. Nasıl olduğunu anlatacaksınız ama en önemli fark daha önce de türbünde var olup da oluşan grupların dışında dışarıda örgütlenip türbüne gelen bir taraftar evet. grubuyuz. Yani genelde bir takım seçip giden bir taraftar grubu yoktur herhalde. Hadi artık bunu destekleyelim. Diye. Nasıl oldu? Ya Nasıl oldu? Hani çok bilinen haliyle işte İnci Sözlük bağlantılı olarak oradan kaynaklı bir organizasyondu. İlk yani bu grubu kuran insanların ortak noktası orada yazar olmalarıydı ya da takipçisi olmalarıydı. Orada atılan bir fikir e, dediler ki... ...ya önce çok uzun süredir vardı bu fikir bir şey yapalım diye. Böyle bir taraftarsız olan, yalnızın yanında olma e, tavrı, indi Bunu futbol tribünlerine de e, taşıyalım dediler. Pro, İstanbul, protest bir e, taraftar grubu yani. Yani hem protest hem de... Trol deniyor hani bu şey kafasına <gülüyor> sosyal medyada. O kafada yani hani çok da böyle protest hani karşı duralım kafası da değil yani. Yani yalnızın yanında olalım ses getirelim eğlenelim. Esas eğlenelim de bayağı ağırlıklı evet, bir şey galiba. Evet yani eylem, eğlence asıl ana fikirlerden biriydi orada. Bu fikir vardı ortada bir türlü hayata geçmiyordu. Sonra bizim birkaç arkadaşımız işte hadi yapalım artık dediler. Sonra ortaya çıktı ee, tabii ilk ortaya atılan fikir biraz daha böyle e, fırlama bir taraftar grubuydu. Yani ...dürüst olmak gerekirse hani sözlükte yapılan fikirlerde şöyle bir şey işte İşte yana kemiği kovalayalım, bimle, yani sürekli bir fırlamalık yapalım vardı. Ama daha sonra biz bunun uzun soluklu ve ses getiren ve yani gerçekten faydalı bir şey olması için... ...başka e, ilkeler üzerine kurulu olması gerektiğine de karar verdik. İşte bu centilmenlik, futbolun mizahi yönü, eğlenceye odaklanma gibi. E, ve bu ilkelerin de ben bu kadar uzun soluklu ve ses getiren bir şey olmasına çok etkili olduğunu düşünüyorum. hani Sadece sözlükten çıkan fikri... Fikir ortada kalsaydı bu kadar uzun soluklu bir şey olmayabilirdi. Ben hemen gireceğim ısrarla şey bir türlü yapmayı beceremediğimiz oyun temelli programdan şimdiden alıntı yapayım. Hakikaten keyifli olabilmesi için her oyunun bir kuralının olması gerekiyor Hı -hı. gerçekten. O kurallardan bahsediyorsun. Ülkeleri kuralları olan vesaire. Bu eğlence ancak böyle devam edebilir Hı -hı. deyip. Ne zaman başladınız? 2010, 2010 Ekim evet. ayında başladı herhalde. Gibi ekim yaklaşık 4 4 yıl. O, 3, o 3, zaman 3, e, İBB diyelim artık. Arada bir söyleyeyim. İstanbul <gülüyor> Büyükşehir Belediyesi. Spor. O zaman birincilikteydi. Evet. evet. Ve sizin e, çok atıf yaptığınız özellikle söyleşilerde de e, başındaki hoca sonradan e, milli takımın da hocası oldu. E, Nedir Peki. Geldim. Gelmedi. Dur. <gülüyor> Abdullah <Abdülham gülüyor> <Abdülham Avcı. gülüyor> ha, Hacı <gülüyor> <Ne düşünüyorsun>? namı <gülüyor> diğer taraftarlarının söylediği gibi sör Sir. Sir, Ama yani. bir Mourinho şeyi bile gördüm bir söyleşide pası bile gördüm memleketin Mourinho'su muamelesi hmm. sonuçta hocanın dolayısıyla hocanın oynattığı sistemle de siz az önce İsmail söyledi bir taraftar ahlakı kurarken hmm. bir taraftan da oyunla da ilgili sonuç hepiniz futbol izleyicisiniz Tabii. değil mi yani badminton oyuncuları olarak kurmadınız bu taraftar. Ya da futbolla alakasız insanlar olarak değil yani. Ya aslında var futbolla hiç alakası olma insanlar da var ama mesela bizim, <gülüyor> bizim gibi ya ben başka türbünlerde büyümüş bir insanım hani daha önce Beşiktaş taraftarıydım orada uzun süreler bulunmuştum. Hani bizim gibi çok futbolu yakında takip edenler de vardı. Hiç futbolla alakası olmayan sadece eğlenmek için gelenler de vardı. Geldiler mi? geldiler. Eğlendiler mi? Yani ben eğlendiklerini düşünüyorum. Hala bizimle beraberler çünkü yani türünde yani olması var bile. Biz izlerken eğlendik. Ondan da <gülüyor> tek şey eğlenemelikli durum herhalde. Olimpiyat Stadyumunda nasıl evet durdunuz? Yani. yani o kadar 3 üç... Evet hala duruyoruz. <gülüyor> Üşüme, üşümeden o işin eğlencesini kaçıran en önemli şeyden biri iklim şartları oluyor derhalde. Ben bir kere maç izledim orada. Açıkta izledim hem de. Ya yani olabilecek her türlü e, tropikal rüzgarı yaşadığımızı düşünüyorum. Yani öyle bir şey diyebilirim. Şey yani Orada yapılan e, rüzgarı kesmek için yapılan rüzgar korkuluklarının da yıkıldığını... işte düşünün ki yani. yani geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş çok e, ağır hava koşullarında bir maç yaptı. Yaklaşık herhalde 10 bin kişi falan vardı maksimum. Bütün televizyon programları, spor programları işte... ...nakalar ve fal taraftar nasıl geldiler... <gülüyor> ...biz üç buçuk senede, dört senede gidiyoruz yani... ...hani o yüzden alışılıyor... İşte ...on bin kişi yan yana daha çok ısınabiliyor evet, sürekli değil ya, mi? Yani, ...yani biz de sadece... ...kaç kişisiniz? Kaç kişiyiz? ...yani maça giden düzenli olarak... ...elli altmış kişi olabilir... Hı -hı. Şeyde, ...sezon içerisinde ama... ...mesela internete baktığınızda sosyal medyada... ...büyük bir sempatizan şeyi var... E, ...topluluğu var arkamızda... ...hani Facebook sayfamızı altmış beş bin kişi takip ediyor mesela... Ama işte o sempatizan boyutunda tamam. maça gelmek... Türbünde 50-60 kişilik... 50 60ı görüyor veya bir... birinci ligdeyken işte büyük maçlarda 200-300 kişiyi görebiliyordu. He, anladım. Yani her takım ikinci ligi düştüğünde belli bir oranda taraftar kaybı yaşar. Biz de yaşadık. Ama bizim sayımız az olduğu için tabii o daha çok göze batıyor. Yani <gülüyor> sayıda, biz... Parmakla evet, sayılabilir. Yani. Aynen. Bizi de yüzde elli kaybettik. Mesela Ordu Spor da yüzde elli yani. kaybetmiştir. işte. İnvair'ı da yüzde elli kaybetmiştir. Ama biz zaten yüz kişiydik yani. O yüzden o yüzde elli. Kaybolanlar <gülüyor> isim isim sayabiliyorlar yani. Ahmet gelmiyor, Mehmet gelmiyor diye sayabiliyorlar. <gülüyor> ya bu türbüne tekrar e, geleceğim. Çünkü asıl e, vagete, yani bizim de Bozbaykuşları tanımamız türbündeki vagetelerden kaynaklanıyor Hı -hı. ama isim mi, e, kökeni ne? Bozbaykuşların, onu da bir öğrenelim. Ya ismin kökeni, şimdi biz bunu bizi 3 senede 4 senedir soruyorlar. Neden Baykuş neden Baykuş diye. Kitapta da birazcık anlattık. Çok açık olamadığımız bir konu bu. Bir kesimi rahatsız edebileceği için. Ya Baykuş şuradan geliyor. Baykuş bu tarz ince sözlük gibi ee, nasıl diyeyim. İnternet ortamlarının sembolü haline gelmiş bir hayvan. Çünkü çok komik ve her yere çekilebilen bir hayvan. Baykuş buradan geliyor. Boz konusunda da biz şey diyoruz işte baykuş, bir e... en çok bulunan rengi falan diyoruz ama hani başka şeylere göndermeler de vardı. Bu sözlükte çıkan hani yapılan oylamayla çıkan bir şey. Bizim yaptığımız bir şey o, değil. Yani. Ne güzel. Yani i̇sim oylanarak belirli. Tabii tabii yani. başka fikirler var. 12.5'uncu adam falan filan İstanbul'un incileri gibi <gülüyor> isimler de vardı ama bu seçildi. Biz de bunun üstüne gittik. İyiymiş yani demokratik bir seçimle başa gelmiş Boz Baykuş'lar yani evet, şey evet. Anlamında, isim, isim anlamında. Tabii çekildiği diğer yerleri merak edenler için yani hem sosyal medyada hem de yazılı alanda bu bilgiye ulaşılabildik. Biz genelde başlığı koymayı tercih ediyoruz programımızda tabii. <gülüyor> bir, bir araya girebilir miyim Baykuş'la alakalı? Ne demek efendim ee, Yani bir hayvanın seçilmiş olması ayrı bir güzellik de katmış bence çünkü muhtemelen de belki de Türkiye'de maskotu olan nadir futbol takımlarından biri. Sahanın Hı -hı. kenarında bir maskotu var. NBA takımlarında Hı -hı. olduğu gibi. bir Ankara'nın leoparları var galiba. Arada bir maskotu ben yakalıyorum. O maskot nereden çıktı? Sizin icadınız mı? Ve ilişkileriniz nasıl? Saha kenarında falan. Ya, o maskot şöyle çıktı. E, ortak bir kararla. Hem yönetim o dönemki bizim idari meclimiz Faruk Pazarcı'nın isteğiyle hem de bizim arkadaşımızın tasarımı o, o maskotun şeyi. Ortaya çıktı ve daha sonra işin ilginci o maskotun içindeki arkadaş bizim türbünden bir arkadaş. Yani değişerek giyiyoruz hatta. İlk Biz giyiyoruz onu ilk yani. İlk defa bu da açıklıyoruz. Diyorsunuz. Evet <gülüyor> yani o içindeki adam işte bizim Batuhan diye bir arkadaşımız var. Bazen oluyor bazen Can diye bir arkadaşımız. O oluyor. Hani hep tanıdığımız insanlar zaten. Yani, tamamen böyle bir aile ortamı var. Herkes birbirini tanıyor. Bari içten ısıtmalı bir şey falan olsun. Ya, Biliyorum yani. Yok, yani. Yeterince şey, şey. İnanılmaz ısınıyor. Aa, yazın, e, yazın en azından. Çok zor işi. E, en azından. Yani, maskotun ben de çok hoş olduğunu düşünüyorum. Hem tasarım hem e, görünen şekliyle. Bu, burada bir şeyden bahsettin. İdari menajerimiz dedin galiba. Hmm. Yönetimle ilişkilerimiz var galiba hmm. değil mi? Yani seyirci e, taraftar yani, grubu olarak yönetimle ilişkilerimiz... Yönetimle ilişkilerimiz yürüyor, taraftara sahip çıkıyor anladım. Siz mesela Abdullah Avcı üzerinden şey yapmıştınız. Yani yönetimle bizim zaten ilişkilerimiz aile ilişkisi gibiydi yani. Hala da öyle. Gayet yani ne zaman ihtiyaç olsak hani şey anlamında değil böyle ne maddi destek verirler falan ama manevi anlamda hep arkamızdalardı. Bilet vardı. bilet bedava bilet almıştunuz. Nasıl? Biz indirimli alıyoruz kombinelerimizi. yani o yani mümkün tabii değil. Yok paramızla de. mesela kendimiz akbil basarak gidiyoruz maçlara. No, no, yani e sonuçta e e para e veriyorsunuz Tabii bir Çünkü, Tabii. dinleyenler için bilgi verelim. Ee, taraftarla yönetim ilişkisi dendiği zaman çok başka şeyler anlaşılıyor. Hmm. Bu yüzden yönetim açıyoruz. Yönetim, o yüzden bunun açılması lazım. <gülüyor> evet. Siz cebinizdeki e, parayla e, maçları izliyorsunuz, bedavaya girmiyorsunuz yok, o bayağı türbüne bayağı bayağı. ve otobüs kaldırıp sizi bir yere götürmüyorlar. Dağıtılan Anladım. bedava biletleri satıp araba falan alamıyorsunuz <gülüyor> kendinize. <gülüyor> bir yok maalesef hiç. hiç denk <gülüyor> <gülüyor> gelmeder şey. Belki ak bile böyle bir ellilik yüzicik Evet şimdi müzik vereceğiz. Ee, daha sonra Mark'la ve Burak'la Pardon Bar Barış Boz ve yani <gülüyor> e, kusura bakma Mark ve Barış'la beraber Boz Baykuşlu'yu konuşuyoruz. İBB taraftar grubu. Ee, önce yine Barış Karıcı su almıştık ismini. Müziklerimizi o hazırlıyor. E, Ankara'dan. Norwich City'den e, bu İngiltere, İngiltere Ligi'nden şarkılarla oluşturduk. Değil mi Volkan e, listemizi? Ee, Novich City İngiltere Futbol Ligi'nden e, On The Ball city dinliyoruz. dinliyoruz. City taraftarlarının benimsediği bir parça olan On The Ball City parçasını dinledik Barış Karıcusu'nun seçkisiyle. Ee, söylenene göre en eski taraftar şarkılarından bir tanesiymiş 1890'lardan bu yana e, tribünlerde söyleniyormuş. E, Libero'dayız 94.9 Açık Radyo'da e, konuklarımız Boz Baykuşlar. Programın sosyal medya hesaplarını hatırlatayım. Bizim libero... programın değil mi? Boz bakışlarım evet, değil. Yani <gülüyor> programın içinde. işte. işte e, Libero949.blogspot.com'dan programın kaydına ulaşabilirsiniz bu programın ve önceki programlarında. Libero949 e, diye bir Twitter adresimiz var. Aratıp bulabilirsiniz. E, bir de libero94.9.gmail.com'dan da uzun uzun yazışma elektronik posta adresimiz mevcuttur. Ee, benden bu kadar sözler. İsmail Başöz'de. Buyurun. Aman aman ne güzel bir pas attınız öyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, Bozbaykuşların önce kitabını da anons edelim tekrar. Ee... Bizi her yer deplasman, sokak kitapları, yazarlarıyla beraberiz zaten. Mark bir sene önce. Ve Barış Kılıç'la beraber. Bir sene önce çıktı evet. değil mi? 2003 Hı -hı. hocam biraz önce araya girerek oyun oyun sizin oyunun kurallarınıdan e, bahsetmiştik yani oyun türbünde taraftar grubu olmanın bir takım kurallarını e, koyduğunuzu söylemiştiniz e, önce o kurallardan bahsedelim türbünde e, hani felsefenizden vizyonunuzdan değil de onu sonra yapalım kurallarınız ne yani işte şunu yapmamak şunu yapmak gibi abanmak yasak herhalde. Yani. <gülüyor> yani kural çok katı mı oluyor bilmiyorum. En yani yasak kural Hayır, falan bildiğim. Burada kuraldan mi? bahsederken şey belki ben hani kelime belki Doğru soğuk mi? gelebilir ama <gülüyor> sonuçta bir yerde olmaya gerektiren bunu artık reddetmemiz lazım. Birlikte yaşamanın şeyleri vardır, gerekleri vardır <gülüyor> ee, ve herkes bir kimlik oluşturduğu zaman bir topluluk bir kimlik oluştururken sahip çıkmak istediği. E, ...sahip çıkması gereken... ...ve onları varoluşsal olarak destekleyen... ...bir bütünü olması gerekiyor. Hı hı, hı, Küfür etmemek gibi atıyorum mesela. Yani söylediğiniz şey içerisinde şey de çok önemli... Hani... ...bu kitapta da bizim yazmaya ve anlatmaya çalıştığımız şey... ...bozbay kuşların vizyonunu anlatmak. Yani kural demeyelim de vizyon diyelim belki. E, Daha hepsini birlikte. Atarak... <gülüyor> e, Ay, atarak... evet, yani. yani kimlik söylediniz yani. Kuraldan Kimliğin ne niye? çok korkuyorlar arkadaşlar. Olamayacak <gülüyor> hiyerarşik şeyler koymayalım böyle. İyi ki. Bu <gülüyor> ayrı bir felsefe <gülüyor> tartışması olur. <gülüyor> Neyse <Evet>. sonra. <gülüyor> yani o kimliği ortaya koymak önemli çünkü... ...mesela e, büyük takımlarda da çok... ...göz önüne çıkmaya başladı özellikle bu son süreçte. Belli bir taraftar grubu dediğiniz zaman... ...herkes şeyi görüyor yani mesela Beşiktaş taş taraftarı diyor mesela çarşı bir şey yaptığı zaman bazı taraftarlar ben e, beş taş taraftarım ama onu desteklemiyorum demek istiyor o yüzden kimliği önceden belirtmek güzel bir şey aslında biz de burada onu yapmaya çalıştık kitapta hani evet kitapta onu açık açık Hı -hı. yazalım ki yani boz işte küfür etmez e, rakibit e, hakemi yani futbol oyununun oyunun, oyunun Hakkı, hiçbir unsurunu pasir, yuhlamaz evet. taciz etmez ıslıklamaz yani, yani rekabetin yerine eğlenceyi koyar. Şiddete zaten asla hiçbir zaman onu hiç belirtmeye bile gerek yok. Onun dışında e, rakibi, hakemi yine futbolun bütün unsurlarını girerken çıkarken alkışlamaya özen gösterir. Yani eğlenmek için gelir bir hafta sonu eğlencesi. Pikniğe gitmek, sinemaya gitmek gibi bir şey bizim için. Takımınız malip olsa gitmek, da tabii ki. Şey yani çok fark eden bir şey yok bizim için. Yani, takımın tabii ki başarılı olması Saygı. önemli ama bunu asıl yöneticilerin düşünmesi lazım. Yani bizim için o bir eğlence. Yani... ...işte şöyle bir durum var ya yani ona biraz girmek istiyorum... ...biraz hassas bir konu... ...bu şike sürecinde... Evet, ...etkilenen <gülüyor> takımlardan biri, biri... ...biri de biziz... Evet, evet konusunda... ...bize şöyle çok tepki geldi... ...siz niye hiç sesinizi çıkarmıyorsunuz diye... ...özellikle Trabzonspor taraftarlarından... ...yani bence buna sesini çıkarması ...gereken kişi taraftarlar değil... ...yani böyle bir durum varsa... ...ben hani ona kat giriyorum girmiyorum o önemli değil... ...böyle bir durum varsa bunu yöneticiler... Yani bu işi profesyonel olarak yapanlar, bu işten para kazananlar, bu adaletin peşinde koşması gerekenler onlar. Biz, biz eğlenmeye gidiyoruz. <gülüyor> en azından taraftar grubu olarak. Biz onun peşindeyiz. Hani biz herhangi bir çatışmaya girmek istemiyoruz bu konuda. Biz o yüzden bu konuda olabildiğince sessiz kaldık. O dönemden sonra bir e, açıklama yayınlamıştık. Orada sadece söz konusu işte bu olaya karışan futbolcularımız varsa eğer doğruysa onlara kırgınlığımızı ilettik. Bize yaptıkları şeylerden dolayı. Yani biz özlükleri için. Başka bir konuya girmedik. Hani Bozbakişör'ün genel tavrı da buradan ortaya çıkılabilir. Yani eğlenmek için gidiyor. Hani bu şey gibi anlaşılmasın. Aman biz eğlenelim takım ne hale gelirse gelsin de değil. Ama da destekliyor. memat meselesi Kesinlikle de değil. Kesinlikle değil. Yani öyle bir e, laf var ya futbol çok daha önemlidir. Hayat memat meselesi hiç alakası yok bence. Hiç önemli değildir. Ya. Ya. O Bilşenkin'in lafı. Futbol için ölüm <gülüyor> kalım mücadelesi diyorlar. Çok doğru. Da e, e, ondan daha ötesidir <gülüyor> diye. <gülüyor> İşte bazen de ne kadar abartıldığı zaman neler olduğu da ortada. Bence tavrınız hiç fena da olmamış. Şık durmuş <gülüyor> sahada. Yani Bozbaykışların şikeye olumlu bakması e, söz konusu değil sonuç tabii itibariyle. Ki, ki, bir yani... açıklama, bir deklarasyon yapmadılar diye şikeye destek oluyorlar diye bir perspektif yok. Kale almıyoruz biz eğlencemize bakıyoruz. Aynen, aynen. Yok bu da kötü oldu be öyle <gülüyor> değil. <gülüyor> yani... Evet bir kırgınlığınızı ileten bir deklarasyonla katıldınız sürece sadece. Peki bu o, olimpiyat meselesine ben taktım arkadaş. Yani üç senede oraya <gülüyor> giden yaz kış adamları bir e, mevzu iyice açacağım. Yani deli olmadığınızı anladık bayağı yaratıcısınız çünkü e, işlerden. Ya, yani e, oturduğunuz yer herhalde kapalı bu arada. Kendi maçlarınızda ama. Yani üstü kapalı ama rüzgar zaten dışarıdan Hayır, gelin. Yok, şey, rüzgar zaten orada her yeri bulacağım. Hayır, yani ben... Yağmur başka bir yere de ya. Sonra rüzgar bize getiriyor onu yani. <gülüyor> başka Hayır, e, ama mesela büyük takımlarla olimpiyatta oynadığınız zaman siz yine aynı yerde kapalı biz, biz aynı yerde oturuyoruz. Aynı kadıyoruz. yerde oturabiliyorsunuz. Ha. Peki deplasmana gidiyor musunuz? Gittik yani bu son sene çok fazla gidemedik ama. Hayır şeyi soracağım aslında. En korktuğunuz deplasman hangisi ama anladığım kadarıyla en korktuğunuz deplasman kendi sağlığınızda evet, oynadığınız evet. maç. <gülüyor> yani hava koşulları. <gülüyor> hava koşulları. Bizim için daha zor oluyor. Sen yani. mi anlatmıştın bize her yerde deplasman e, muhabbetini? Alkaralar. Onu kendileri anlatsın. Alkaralardan cevap <gülüyor> evet, gelmiş evet. O da bazı kesimlerce enteresan şey algılandı. Sanki Alkaralar'la böyle bir tartışma. Onlar espri yaptı. Biz de espri Aynen. yaptık. Yani Aynen. onlar ya bizim frekansımıza yakın bir taraftar grubu oldu için çok güzel Gençler taraftarlarından bahsediyoruz Alkaralar derken. Hı -hı. Anlat, anlat yani için. Mark daha yakın Alkaralar. O... Onlarla zaten birebir ilişkilerimiz daha önceden de vardı. Onlar şöyle bir açıklama yapmışlar biz oraya gelmeden önce. Ee, siz hiç siz siz mi, keçi boynuzu yediniz. yediniz mi? Onun da galiba şey, başlangıcı şeydi. Ee, siz mi daha azsınız? Biz mi daha azız? Göreceğiz de. diye. <gülüyor> Onların da sayısı bizim gibi az. Şey, Onlar da bunu şakaya vuruyor. Kime her yer depresmamız size göstereceğiz hani. diye. <gülüyor> Ama haklı çıktılar. Biz sanıyorum o <gülüyor> Kupa yarı finaliydi 2011 senesinde gençlerli deplasmanında yani gençlerli tarafta da alınmasın ama biz daha fazlaydık orada yani <gülüyor> gerçekten daha çünkü Ankara'da bizi çok o ilk sene olduğu için çok bekleyen işte bu hem sözlük yazarlar hem bizi duyan He. insanlar da vardı biz orada yaklaşık 500-600 kişiydik bu tarafta da yani belki o kadar da bilmiyorum. İBB'ye karşı bile deplasman hissettiler yani. <gülüyor> arkadaşlar. O, o, o bizim için de enteresan bir duyguydı. İçiniz başlamıştır orada. <gülüyor> <gülüyor> e peki şey e, anladık. Alkarılar bir taraftan e, sanki aynı frekans modunda olduğunuz, <gülüyor> eğlenen e, sayı olarak da muhtemelen e, keyif aldığınız taraftar grubu. Bir şekilde aslında sizin Alkarılarla beraber aynı statta bir şeyler yaparken görmek bizim için de çok eğlenceli olup Bunun dışında başka taraftar grupları söyleyebilir misiniz? Eskişehirspor'un Bando sesle Bayağı i̇yi bir ilişkimiz var. Onlar da deplasmanda falan gittiğimizde bizi çok iyi ağırladılar. Zaten hala yani iletişimimiz hmm. devam ediyor. Yani futbol biraz... dışında bile mesela hala iletişimimiz devam ediyor onlarla. Peki bu taraftar grupları üzerinden mi yoksa inci sözlük üzerinden mi? Taraftar grupları Tamamen üzerinden. Tamamen taraftar grupları hmm, tabii üzerinden. Ya ben çarşı ile de ortak noktalarımız olduğunu düşünüyorum. Ortak nokta Hiç ortak olmadığımız <gülüyor> noktalar olduğunu da düşünüyorum. Yani hani Eleştirdiğim için değil ama bir duruşu biz taraftar grubu olarak göstermiyoruz. Bu bir gerçek. Yani... ...hiçbir duruş göstermiyoruz bu konuda. Sizin varoluşsal bir duruşunuz var ama... ...yani e, varoluşsal bir... E, ...muhalif duruş. Evet, yani, Bizim tribün... ...kültürüne karşı, alışılagelmiş tribün kültürüne... ...karşı muhalif duruşumuz var. Yani muhalif veya protest derken yani ben... E, protesti kullandığımız zaman bunu illa siyasal bir alana Tabii. götürmek açısından söylemedim. Hı -hı. Ama yani bulunduğun kendi o alanda o kamusal alanda, futbol stadında var olan o yerleşik değerlere muhalif olma ve bunu Hı -hı. Miz eyleminiz de mizahi yolla gerçekleştiriyor. Muhalefet de böyle bir şey zaten. Hı -hı. Çok çok hakikaten altını çizmek istiyorum. Tekrar hakikaten. Yani o futbol türbün kültürünün real haline muhalif olmak da çok hakikaten polit sağlam politik bir evet. duruş zaten bu da. Yani gerçekten. Çünkü orada ger e yiğitip gitmiş yüz yozlaşmış bir süreç var. Sırf buna karşı durmak bile, orada gerçekten eğlence temelli bir şey yapıyor olmak bile elinize, aklınıza, ayağınıza sağlık e, Bitmedi e, program yanlış Peki <gülüyor> bir ne dedir şey Nedir e, neler var böyle eğlendiren Çok var çok ama ben yine bu e, Türmüne gideceğim ya illa böyle e, Çünkü e, keyifli tarafını Birazcık daha bekletelim Çünkü yani biz baykuşları tanıma halini yaptık yani? e, Arkası 10 dakika sonra <gülüyor> Çok da şey değil e, Beklenmeyecek e, kadın taraftarlarda var herhalde aranızda, Değil mi Var hatta kadın taraftar grubumuz ayrı bir isimle devam ediyor. Boz bayan kuşlar diye. Ha, bayan. Bayana bir gir. Evet, bayan olayında şöyle bir sıkıntı var. Normalde ben sosyoloji mezun olduğum için bu konuda bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Bayan kelimesi biraz cinsiyetçi yani, bir kelimedir. Kullanmak istemiyoruz aslında bayan kelimesini ama... ...hani isim bulurken şöyle bir durum oldu. Yani isim bulmak lazım ne kuş dişi baykuşlar falan bunlar çok sıradan. Ya yani boz baykuşların genel tavrını sıradan olmayanı yapmak var. Sıradan olmak istemiyoruz. İşte sonra baykuştan bayan kuş gibi bir... Kelime oyunu yaptık ya çok da içimize sindi de sayılmaz ama ama samiyetle söyleyelim cinsiyetçi bir söylem olarak kullanmadık onu öyle algılıyorlarsa da özür dilerim ben ama destekliyorum abi, ya yani. <gülüyor> ben hakikaten destekliyorum ben bu, şimdi. Ben bu hassasiyeti destekliyorum evet, ama öyle. yani bunu boz baykuşlar yapınca da bunun ne, niye yapıldığını ve kadın taraftarlar grubu da bunun içinde olduğunu gibi bence anlaşılmış aslında sizin yaptığınız total hareketlerin çerçevesinde işte kadın bir cinsiyetçi tavır almayacağınız <gülüyor> ni yani onu biz yani çok yanına çıkartmıştık Yalnız, ama iyi, iyi, de ee, iyi de oldu özür dileriz iyi de oldu peki şeyler var mı Böyle aileler çocuk çocuğuyla Tabii. gelen e üç, emekli İsrailanca falan abi nasıl gelecekler o çocuk çocuk ziyardan ne yapacağız <gülüyor> <Duval> ya. <gülüyor> yap bizim de altyapı çalışmalarımız var yani sonuçta bizim grubumuz <gülüyor> genç bir grup olduğu için bir de şey semt takımı değiliz bir şey değiliz. Artık yavaş yavaş genç çocukları da aramıza katmamız lazım bir şekilde. Ama yine de bir yaş için. sınırlaması. Bence o stadyuma bir çocuk sokulurken getirilir. <gülüyor> yani çünkü yani insanlık iki, dışı. 2-3 senedir herhalde hiç yalnız bırakmayan bir abimiz var. Oğluyla beraber geliyoruz. 7-8 yaşlarında bir oğlu var. Bir de kızı kız yeğeni. ya gene herhalde 45-50 yaşlarında. Yani sürekli bizimle geliyor, bizim toplantılarımıza dahi gelen insanlar var. Ama şöyle de bir şey değil ki bu takım yani. Ben doğduğumdan bir şey, 40 yaşındasın. Ben doğduğumdan beri işte İstanbul Büyükşehir şey, <gülüyor> Belediyesi'ne tıklıyorum. Oğlum da ya değil, öyle bir evet, şey de yok. ama şöyle bir şey var. Yani fut, dediğim gibi futbol kültürünün bu e, kalıplaşmış futbol kültürünün dışında kaldığını hisseden insanlar. Ama futbolu seven insanlar bir şekilde bir çıkış noktası buldular belki de. Hem takımın oynadığı futbol da hoştu biz ilk ortaya çıktığımızda. Sonra bir dönem yani bir başarısız olduk ama o da hemşe kupa finaline kadar çıktık. Hem göze hoş gelen bir oyun vardı evet, hem de evet. güzel bir ortam vardı. Tamam kulübün işte belediye takımı olması falan bunlar eksi birçok insanın gözünde ama... Onu da soracağım. Diğer konular e, onları bağladı bize. E, vallahi haklısınız şimdi biz bu programı yapıyoruz senelerdir e, bu mevzuları yazıyoruz konuşuyoruz. Yani bizim de e, hiç memnun değiliz bu futbol ortamından. Hı hı. E, dolayısıyla ben mesela ki şahsen Türkiye Ligi'ni birkaç senedir izlemiyorum. İspanya, İngiltere, Almanya Ligi'ni izliyorum. Tribüne uzun zamandır yani çok az gidiyordum şey, İsmail işi gereği çok yakından <gülüyor> ta tanık oluyordu e, hadiseleri ama... Şimdi o yüzden birçok insanda sizin e, bu çıkışınızı görünce böyle e, yüksek bir ilgi, alaka gösteriyor. Çünkü açtık bir taraftan da. Şey de var yani şu taraftarlık konusunda belli sizin de söylediğiniz şey var ya işte doğuştan İslam İBB'li olamaz diye bir mantık var ya aslında <gülüyor> hani şeyi de kırmak lazım. Taraftarlık e, belli bir klişesi olamaz ki taraftarlığın. Hani semt takımı vardır, başarı endeksi taraftarlık vardır. İşte biz kitapta da bunlardan bahsetmeye çalıştık. Farklı farklı taraftar olma sebepleri olabilir. ...o taraftarların farklı kendi gösterme biçimleri olabilir. Biz bunu alternatif oluşturmaya çalıştık. Taraftarlık biçimine ve onun dışa vurumuna. Güzel bir ifadeniz var. Onu, onu da destekliğim söylediğini... A, e, ...aidiyet duygusunun aşırılaşması sonucu ötekine duyulan nefret... Evet, ...sizin o, de karşı çıktığı şeylerden biri olarak. Taraftarlık yani, onun yüzünden kurulmak zorunda değil. Aidiyet duygusunun ve bunun aşırılaşmasının e, olması gerekmiyor taraftarlık evet. halinde... E. Kitapta e, sizin istediğiniz e, yazılar var yazarlardan. Bir hı hı. de e, Boz Baykuşlar kitabına döndüm kitapta derken hı hı. onu da de söyleyeyim. E, bazı arkadaşlarınızın ve sizin yazdığı yazılar var. Bir de e, bizim güzel yazarlarımızdan. Tanrı Bora'nın... Programcımız e, e, Bağış de. Evet Bağış Erten'in de <gülüyor> ama Tanrı Bora'nın e, bir yazısı var. Yazının başlığı çok hoşuma gitti. Paylaşmıştım size zaten. Siz de Hı. en iyi yazılardan biri demiştiniz. Bir yabancılaştırma efekti. <gülüyor> Aslında bozma aykırıların varoluşu evet. da hakikaten böyle futbolun içerisinde iyice saplanmış insanlar için öyle bir şeydi. Hı. Yani bir de uyandırıcı. Ben mesela ilk tanık olduğumda lan. Hani o şey var da bilmem <gülüyor> ondan sonra. <gülüyor> Aydınlanma. <bak. gülüyor> bir anda orada bir efekt oluştu. Çünkü e, tamamen şey ondan sonra böyle yonta yonta Allah'tan şey var e, sosyal medya var takip etme peşinden gidip takip etmeye çalıştık. Ya hakikaten yani bu işin eğlencesini çıkartan insanları o kadar özlemişiz ki görünce aslında malzeme de var. Yani yaratıcı olduğunuz zaman malzeme var. Mesela sabri gibi bir figürü kullanmamak ne demek yani bu kadar zaman şimdi o, bir de kullanınca bile başka türlü tüketmek. Ne bileyim hakaret ederek taciz ederek Hı -hı. tüketmek değil. Başka sabit bile gülmüştük herhalde evet, sizin yazdığınız. Evet, zaten, aynen. Ya yani gülerek gidiyor soyunma Neydi, neydi, neydi yaptığınız? Eee şey, işte, hedef tahtaları e, yapıp üstüne işte 55 55 numaraya geldiği için hani ya yani şutları genelde <gülüyor> Uzaklara gittiği için evet. bizde tabi taç çizgisinin o tarafta. Buraya yani vurman gerekiyor <gülüyor> Belki de Sabri sayenizde reklam yıldızı oldu yani. E, Bu konuda de, çektiği aynı, son aynı reklamlar. Aynı konuyu kullanıyorlar şu an. Gezi'de de öyle bir... Kompleksiz ya, bir yani. Evet. var. Gezi'de <gülüyor> Giz, evet. de çok güzel bir slogan vardı ya. Işte, gaz Biber gazlarını Sabri'ye diye. <gülüyor> gazları Sabri'ye attırmayın <gülüyor> diye. Evet bir müzik arası daha verelim. Sonra Boz Baykuşlar taraftar grubundan, daha doğrusu futbol sever grubundan Barış ve Mark'la muhabbetimize devam edeceğiz. Yine İngiltere'ye gidiyoruz. Futbol kültürünün beşini. Çok sevmediğim bir takım ama şarkısı güzel. Leeds United'dan Marching on Together dinliyoruz. ...94.9 Açık Radyo'da Volkan Müzik hakkında bilgi alalım. Evet e, 1972'den bir kayıttı bu Barış Karacısı'nın gönderdiği. E, 72'de tesadüf olmuş aslında. Leeds United'da FA Cup finali oynamış ve o dönemde de Les Reed ile Barry Mason bir plak kaydetmiş. E, B bölümünde, B tarafında bu parçayı kaydetmişler. Evet e, Boz Baykuşlarla konuşmaya devam ediyoruz. Hemen Tanıl Boran'ın kitabından... E, Yazısından mı? E, kitabından kitabından. <gülüyor> ya aslında kitabını da okumak istiyorum. Yani. <gülüyor> ee, evet, e, Yazısından tabii ki. Ee, Bozbaykuşların çıkışını ve tribündeki varlığını brehtin yabancılaştırma efektine benzetiyorum. Onlar da futbol sahnesinde aynı işi yapıyorlar. Manyaklaşmayın fazla ciddiyetin lüzumu yok. Eğleniyoruz işte neticede demeye getiriyorlar. Futbolun karşımış klişelerini tiğe alan sloganlar üretiyorlar. Onların çelişkisi aynı zamanda gerçekten taraftar olmaları. Aşırı centilmen meçsupluk derecesinde dürüst bir taraftar profili. Yerleşik taraftarlık kültürüne ters olduğu gibi neredeyse taraftarlığın ruhuna ters bir şey. Bir de son bölümden bir bukle daha vereyim. Boz baykuşlar tuhaflıklarıyla, ayrıksılık, ayrıksılıklarıyla bir yandan tam da belediye spor yapaylığına uygunlar. Bir yandan da yapay süs bitkileri arasında bir gerçek çiçek gibiler. İşte o bakımdan da... ...bir yabancılaştırma efekti. Vallahi herhalde bu kadar güzel anlatılabilir. Yani... <gülüyor> e, ...tabii yazı e, bazen daha... Biz de o yazıyı aldıktan sonra diğer yazıların... ...yani daha önce kendi yazdıklarımızın hepsini... ...acaba bunlar çok mu kötü <gülüyor> Başladık. Ben demin arada müzik çalarken... ...söylediğim lafı tek, burada da tekrar etmek istiyorum. Hakikaten Berehtin... E, ...kendi... Yaptıklarına kendi e, Alman tiyatro yazarı, e, sol politik e, arenada çok büyük yeri olan, e, sanat dünyasında çok büyük yeri olan e, bir yazar. E, bütün yaptıklarını dair konuşurken, tiyatro dair konuşurken ilk söylediği laf, sanat bir eğlencedir. Sanat eğlence yoldur diyen e, biridir ve... Ee, bu bağlantının kurulması Tanıl Buğra tarafından kurulması çok da denk düşmüş Yabancılaştırma çok, çok. E efektiyle beraber Nasıl eğleniyorsunuz Neler yapıyorsunuz yani? Evet o eğlenceleri e ben biraz size pas atayım Siz devam ettirin Mesela e şimdi söyleyeceklerimiz e Bu arkadaşların e Maçlardaki motivasyon e Sadece kendilerini değil bizi de motive etmenin Pankartlar bazıları hmm. Evet ilki biz alt sıralarda Kalıcı değiliz bir arkadaşa baktık Çıkıyoruz Çıkan <gülüyor> <gülüyor> Çıkmışız ya da. <gülüyor> Çıkacağız bu sene. Teklif. Hakem haklı beyler bu tabi e, İnci sözlüğe de e, hmm. alışkın olanlar için bildiği evet. bir şey adam haklı beylerin Hakem haklı uyarlanması. uyarlanması. Ee, İBB'nin seyircisiz oynama cezası ne zaman bitecek? <gülüyor> e, maç TRT'de izlenir. Bizim burada ne işimiz var? Hakikaten pankart <gülüyor> olimpiyat <gülüyor> stadyumunda açılmış en gerçekçi pankartlardan biridir. E, ...vizeler yaklaşıyor, lütfen sessiz olun. zaten o Kitap artık... okuma, e, Bursa Deplasmanı'nda kitap okuma etkinliği yapmıştık. Yani bu ses getirmesi için de aslında devre arasında hani küfürler yerken sağ taraftan, sol taraftan... ...oturduk ve herkes kitabını getirmişti o gün yaklaşık 100 kişiye yakındık. Kitap okuduk ve o pankartı açtık önünde. Küfür yerken mi? <gülüyor> evet. Tepki ben, neydi? İstanbul takımıyız. Peki tepki ne oldu? Siz o halde görünce... Bir dakika dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul <gülüyor> takımıyız. O havaya da girmişler <gülüyor> Hayır, şekilde. Ama onların gözünde öyleyiz yani. ya. İstanbul'dan gelen bir ekibiz. Tepki neydi? O an orada anlamadılar bence ne yaptığımızı. Yani, gördüler mi? Okudunuz yani. Yani Gördüler mesela. ama ne yaptığımızı kavramadılar. Yani, yani... Tahayyül dışı. Tabii çünkü <gülüyor> garip bir durumdu onlar için. Sonra ama gelen tepkiler genelde olumluydu. Ama hani türbünde o an olumlu bir tepki almadık yani. yani? Susmadılar mı falan filan? Bunu yok yok söylüyor? hiç. Hiç öyle bir şey ama yani böyle artarak böyle delicesine... ...bir küfüre de şey kalmıyorsunuz. Biz karşılık vermeyince ha. onlar da bir yara soracağız. İstanbul... Ne oluyor? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Devam ediyorum. E tabii ki bize her yer deplasman. Bu herhalde bayağı artık... E, ...gelenekselleşmiş. O, yani, o, o ana kadar hiç pankart yapma fikrimiz bile yok. Zaten o pankartı... ...ben orada iki, iki kağıt birden tutuyorum. Orada pankartta şöyle <gülüyor> dijital baskı olmadığı için... Karton, evet tek tek kartına doğru bu pankart değil şu çok güzel. Fikik çok adam yok. Karyografi organizasyonda kullanılacak presentable taraftakaka geliyor. <gülüyor> ama abi altın mücadeat Atatürk Olimpiyat Stadı diyorsunuz. Yani şu, yani şu oradan daha kafadan e, vaziyet fena ben nasıl taktım ama. Yani tamamen daim insanlık için kendim için bir şey istemiyorum yani. Hasta olmayın. Al şu al şu kupayı gezdik bize Avrupa'yı. Bu da bu talebiniz çok meşhur yani. <gülüyor> bir gidelim şu dışarıdayız diyelim. Kol bozuk Kolbozlukta yine totem denemeleri yapmıştık bir 2 sene önce galiba. 2 sene önce 3 hafta yani biz 8 maç galiba üst üste galip gelemedik. Arif Hoca geldi, Abdullah Hoca gitti. 8 maçlık böyle bir üstümüzde bir ölü toprağı vardı. Atmamız için işte bir şeyler yapılıyoruz biz de totem denemesi falan. O totem denemelerinden sanıyorum ya ikincisi ya üçüncüsü Trabzon ya da Fenerbahçe maçı olabilir o. E PlayStation maçı. Evet PlayStation kollarıyla gittik oraya. Hani sanki biz yönetiyormuşuz oyunu gibi. Golü yediğimiz anda da kol bozuk pankartı <gülüyor> <Hazırsınız> yani. Evet, <gülüyor> ama sonra o maçı aldık sanıyorum. İlk, İlk Aa, yani kol kol Çalıştı sonra. <gülüyor> e ee, evet bir pankartını görüyorum. Ocakta yemeği, okulda finali, mağazada indirimi bıraktık geldik. Evet. Biz az değiliz kulübe zengin. Arif olan anlar bu Arif e, zamanı. kadar Arif Efendim, hocanın yaptığı bir TRT'de katıldığı programda şöyle bir şey dedi. Ee, sunucu ona dedi ki işte çocuklar dedi işte üzülüyorlar. Niye golden sonra futbolcular taraftara gitmiyor diye dedi. Arif Hoca cevaben dedi ki e, tabii onlara gitmez. Yedek kulübesi onlardan daha kalır. <gülüyor> <gülüyor> dedi. Biz de bir sonraki hafta hani ona rastos. cevabı ben ufak arkadaşım. Işte. <gülüyor> bu, tür, bu türbüne de erişim engellenmişti. DNS değiştirip girdik. Evet. internet o. yasakları ile ilgili o. Hmm. En muhalif olduğumuzu. <gülüyor> <gülüyor> Burası olimpiyat. Buradan çıkış yok. Çok trafik oluyor. Yine gerçekçi pankartımız. Sevgililer günü hediyeme sevgili almam lazım. Ha, yine bir totem denemesi. No 1. İstanbul'u izliyorum. İstanbul Eziyorum takım kapalı. gözlerim kapalı. O galiba. O, o tutmadı. O, tutmuyor o tutmuyor mı? Trabzon maçı olması lazım. Burada bir ha Siz galiba bu numaradan taraftar hmm, zenginleştirme şeyi. kartonları. Evet. Baykuş kartonları. <gülüyor> Ama nasıl bir bir, bir 30-40 kişilik bir taraftar grubu var. Önlerinde de ...yine 30-40 tane kartondan... Baykuş evet şey... ...buklara yapıştırılmış şekilde duruyorlar. Sahalarda Baykuş istismarına hayır. Bu bir maçta... Evet Kolombiya Ligi'nde bir tane futbolcunun... ...yaptığı saçma sapan bir hareket etti karşı tepiyor. Neydi o? Sahaya o rakip... ...oynudu takımının, rakip takımının... ...maskotu Baykuş'muş. Tekneli mi? Evet. Hayvan'a da top gelmiş... ...yaralı yatarken onu tekmeyle dışarı atlar. Aynen şöyle. gerçek e, evet, e, evet. gerçek. Luis Moreno ha. diye bir... bir, bir e, ...rahatlı bir arkadaş. E, ama sadece bu pankartlarla... ...sınırlı da değil, kareografi de... ...yapıyorsunuz herhalde. Yani evet. Onlardan yani, birkaçından bahsederseniz. Bulmaca koreografisi var. Başka yani koreografi. şöyle, koreografi... ...hani bilinen kareografilerin hepsini biz yapamıyoruz işte. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> tamam. 70 bin kişiyle... ...oraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor... ...yazabilmek <gülüyor> şansımız yok. Yaptığımız hani en organize koreografi bulmaca koreografisiydi. O da bilmiyorum çok fazla da anlaşılmadı tribünde o an ya da e, şeyden. Daha sonra biz videoyla anlattık olayı. Bence güzel bir şeydi aslında. Yani en azından biz çok eğlendik. Yaparken ve hazırlanırken zaten. yaklaşık 10 gün uğraştık ve bizim hani öyle 70-80 kişilik bir ekibimiz yok. 3-5 kişiyle 10 gün hazırlık işi. yaptınız yani. 10 güne hem bunu hazırlanırken hem sunarken bir eğlence var ortada. Tabii çok, ki. Yani çok kıymetli bir şey bu. 10 gün beraber kalıyoruz yani. işte çok... gece gündüzü bir kartonları alıyoruz falan. O zaten yani eğlencesi oradan başlıyor bizim için. Siz Şimdi, o zaman sadece maçlarda da görüşen bir grup falan değilsiniz. Tabii sürekli beraberiz. Yani arkadaş. Artık yani kurum. o kemik ekip olarak özellikle sürekli beraberiz yani. Ee, peki yaş profili e, nedir? Meslek profili? Daha çok öğrenci ağırlıklı bir grup mu yoksa? 25 arası herhalde genel profil. Yani büyüdük aslında. <gülüyor> biz büyüyoruz. Yani ufak ufaktı herkes. Şimdi büyüdük yani. <gülüyor> 15-25 yaş sanırım. mı diyorsun? Evet. Yaş aralığı. 15-16 var mı? Var o yaşlarda benim Onlar da büyüdü ya. ama işte. <gülüyor> şey, üniversiteye soktuk onları da. <gülüyor> Sadece biz büyümüyorsak. Evet. Yani ilk başlayan ekip 22-24 yaş aralığındaydı. Şu anda da hani ilk asıl organizasyonu götüren ekip o öyle. Ama şu an özellikle bu sene tribüne giden arkadaşlarımız gençler özellikle. Ee, yani biz biraz uzak kalmak zorunda kaldık işler güçler okullardan dolayı. Yani evet. Çok fazla müdahil olamıyoruz. Ama çok şu an daha gençler götürüyorlar ama sayı nispeten düştü işte siz evet. büyük maça gidiyorsunuz zoruma geldi yani o her maç büyük Eğlen, <gülüyor> eylem çıkı olsun yani Eğlenme olsun ya biz tabii yine gidebildiğimizin hepsine gitmeye çalışıyoruz ben, ben küçük bir parantez açmak istiyorum Lütfen. aslında deminki sayı azlığı sayı çokluğu tartışmasına belki de muhabbetine tartışmıyor e, <gülüyor> yani sayı çok olunca aslında yapılacak şeyler biraz da belli yani karton tutalım bayrak açalım işte Hı. en büyük şu takım yazalım falan. Ama az olmanın belki de avantajıyla tilt gibi bir kareografi çıkıyor. Evet. Yani biz 20 kişiyiz ne yaparız? Gibi bir şey. Yani evet. bu böyle bir etkisi de var. Bence azız diye çok o kadar da ya da kareografi için adam lazım eyvallah ya da insan lazım. Güzel ama böyle bir etkisi bence güzel oluyor. Peki kişi kaldığınız zaman ne yapacaksın? Şey yaratırlar. Tek Şu sıra Meksika şey. dalgası yapıyoruz. Beş kişi oldu. Evet. Yani yani Meksika yani de değil baykuş dalgası galiba. Evet, baykuş dalgası diye değiştirince soruluyor. Tek <gülüyor> sıraya geçiyorlar. Hani normalde bütünlüklü dalgaya biz tek sıraya geçiyoruz. <da kalacağız. gülüyor> çok güzel. Yani bahsettiği tilt var. Bu eski oyunlardan birinin işte pinball değil miydi? Pinball değil mi? onu işte orijinal tilt'ti onun evet, çok öyle. eskisi. <gülüyor> evet onu yapmıştık bir kere. Bu nasıl bir şey ya? Ya Onu böyle anlatmak zorunda <gülüyor> izlemeniz lazım. Videosunu izlemeniz lazım. Tamam bozbay kuşlar... Bebeler gibi olmasın sürprize kaçıyor. <gülüyor> bozbay kuşlar tilt deyince bulabiliyoruz yani. Pimpon diye aratmanız lazım galiba. Öyle koyduk diye hatırlıyorum. Do Do evet. Doğru ben yanlış söyledim. Yani bir kare çizmişler mavilerde. O da olabilir. Biz de <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medyada... Ne diye bozbay şey kuşlar olabilir. pinball. Ya da kareografi yazın orada. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde <çok> çıkar. Yani. <gülüyor> Sonuç herkesin eskiden bir tuttu takımı vardı. <gülüyor> Veya... Ya şimdi eğleniyorsun ama eğlenince bir taraftan da hakikaten o takımın başarılı olmasını da yani eğlenmenin dışında böyle beklenti de olur. Beklenti abartmadıkça da bu normal bir şey hastalık derecesinde şey yapmadan. Ee, ama mesela eski takımla tırnak içine koyayım oynadığı zaman hani hep böyle sorulur ya bu klasik özellikle gençler taraftarlığına çok sorulur. Ya kardeşim bize bunu sorma ben Hı -hı. gençler birliği taraftarıyım yok eski takımla şey diye hadi sorayım size de şey. böyle bir şey var mı? Benim için biraz şans oldu ya. Zaten eskiden Fenerbahçe'liydim. Tam bu şeye denk geldi. Alex'in takımdan gönderme sürecine böyle iyi pas, iyi orta gol getirdi gibi oldu. Zaten Alexis'i <gülüyor> çok severdim. O süreçte biraz soğumaya başladım. Sonra iyi tam olarak tamam dedim yeter. Demek ki benim e, şansıma İstanbul Büyükşehir Belediyespor doğru takımmış. Oradan Aa. demettim artık tamam diyorum yani. Fenerbahçe'yi belki Avrupa'da desteklerim. Ha şey ama be, İBB ile Fener oynarken... İBB'yi desteklerim net olarak. net. Ben hangisinin daha çok ihtiyacı varsa onu destekleyeyim. <gülüyor> çünkü hani o, o kadar şey kolay kopabileceğim bir şey bağımda yok Beşiktaş'ta. Ben yani Beşiktaş'lıyım eskiden beri. Eskiden hala bir yandan da. Ya yani Mesela benim hayatımdaki en zor anlardan biri kupa finaliydi bizim Kayseri'de oynadığımız. Beşiktaş yani o maçı alırsa Avrupa'ya gidecek ama biz yaklaşık iki aydır organizasyon yapıyoruz oraya gitmek için. Yani o insanları hmm. uğraştırıyoruz. İki takımın da kazanması lazım. İşte yani çok zor bir ben. Penaltılar kaldı bir tane. Atsın kaçırsın kim ne olsan ne istediğimi de bilmiyorum. Sonuçta Beşiktaş kazandı. Ama mesela son sene bizim e, kümede kalma mücadelesi verdiğimiz sene İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Beşiktaş oynarken o maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a destekledim. Çünkü gerçekten kümede kalmak için o maçı kazanmamız gerekiyordu. Ne oldu taraftar olarak? Iı, hakikaten mesela taraftar kaybettiniz mi? Çok üzüldünüz mü küme, kümede? Hı -hı. Çok ağlayanlar oldu. Yani statta bayağı benim gözümünde ağlayanlar oldu. Evet. Eğlence gelmenize rağmen tabii eğleniyor olmanız. Yani çok biriken başladım. bir şeydi bir de. Yani o haftalarca ya yani biz öyle bir takım değildik çünkü sezon başlarken dese yardık yani İstanbul Büyükşehir Belediyespor büyük küme düşecek. İnanmazdı insanlar. Tabii canım çünkü tabii. Biz yani ilk ona ilk 6'yı zorlayan takımlardık. Bir anda oraya geldik. Her hafta kurtulduk, kurtulacağız, kurtulduk, kurtulacağız derken bir de son maça kaldı o iş. İşte bir yandan Fenerbahçe-Karabük maçını izliyoruz. İşte Fener e geçiyor, Karabük şey yapıyor falan. Yani çok böyle bir e, adrenalin patlaması, sinir patlamasıyla insanlar çok üzüldüler yani. Ama ne olursa olsun yine hiçbir ıslık, hiçbir yuvalama olmadı. Bizim futbolcularımız da işte yere yığıldılar. Onlar da üzüldü canım. Yani. Hepsini alkışlayarak gönderdik. Hepsini tekrar türbüne çağırdık. Hepsini işte ucaklaştık. Geldiler Geldiler evet. Yani özellikle ben, ben futbolcisiyim şimdi. Kiralık olmasına rağmen Eduardo mesela evet. yani o sezon gidecek adam belli kalecimiz. Ve inanılmaz üzüldü geldi yanımıza. Ağlayarak tribüne geldi yani. Yani, yani futbolcuların da şimdi yıllardır eee gibi hem seyrediyoruz hem de türbünle saha arasındaki yerden e, izliyoruz. E, doğal olarak hem futbolcuyla empati kurabilme, e, hem seyirciyi izleyebilme şansımız var. Şu anda tahvil etmeye çalışıyorum. Küme düşüyorsun. Ee, yıkılıyorsun falan ve seyir, türbünden seyirci çağırıyor ve alkışlıyor. Ya bu hem yani bu aklı yani hayal bile falan getiremiyorum kolay kolay. İşte de İngiltere'de yani. falan oluyor bunlar artık. Almanya'da işte Santiago Sankuali, evet. düşünüyorlar. Bazı abartabiliyorlar Türkiye'de Sürekli öne var mı Türkiye'de ben <gülüyor> yani... ben de şahit olmadım. Şimdi futbolcu için falan çok çok çok sıra dışı bir şey. Evet, yani genelde küfredilir. İnternette onun da videosu var o sürecin. Bizdeki bir de psikoloji şöyle bir şey. Yani biz o futbolcuları neredeyse hepsini tanıyoruz. Yani abi diyoruz onlara hani bizim için. <gülüyor> şöyle bir şey vardır hani kaç yaşında olursan atıyorum Hakan Şükür Rüştü senden 20 yaş çocuk ama sen ona Hakan abi demezsin değil mi? Tribündeyken Hakan Bursa'na dersin. Ama bizim şöyle Ekrem abi koçsana diyoruz. Çünkü hepsini birebir tanıyoruz. Yani bizi takımın düşmesinde en çok güzel şeylerin futbolcuların üzülecek olduğunu bilmemiz yani Ekrem abi mesela bizim için çok önemli bir ha Şimdi evet ee, oldu. Evet şu anda ama e, İspanyol takımıyla sporda evet e, bin, kaldı. oynamaya Hı -hı. devam ediyor. Niye e, çok seviyorsunuz? O, o da düştü. Yine düşecek oldu. Ekrem değil mi bir şey? Öyle <gülüyor> <demeyelim>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnşallah düşmez. Inşallah. i̇nşallah ya da düşerse bize geri döner yani. yani o açıdan bakmak <gülüyor> lazım <gülüyor> yani. Ve niye çok seviyorsunuz Ekrem Ekşioğlu'nu? Ya Ekrem abi böyle hani on dakikada falan anlatabileceğimiz bir insan değil. Ya futbol dünyasıyla futbolla ilgilenen herkesin tanıması lazım onu. Yani takip etmesi lazım. Çünkü i̇nanılmaz dolu bir insan. İnanılmaz kültürlü bir insan. Ve inanılmaz sıcakkanlı bir insan. Bizim ilk daha kurulduğumuz günden itibaren her zaman bizim yanımızda oldu. Yani bir futbolcu düşünün. Ne yaptı yanınızda? Ya ilk önce şöyle başladı. Biz hani sahaya girdiğimizde işte futbolcuları çağırıyoruz. Herkes geliyor tabii ki ilk başlarda. Ama Ekrem abi farklı geliyor. Onu hissediyoruz ya da kariyerinde galiba üç golü falan var. bek oynuyor. Yani o üç golünde mutlaka bize geldi. Hani o golleri de bizimle beraber belki attı zaten. Yani olabildiğince her zaman bizimle eğlen. Yani biz Size beraber... gelmek de çok kolay bu da. Tık diye koş git <gülüyor> ya. Ama çok uzak. Kafa karışma. Ah, <gülüyor> <O>, çok uzak ya. Çok uzak. Of, departmanası gerekiyor. Ama da onun, oyunun parçası. Ya bir programa katılıyoruz. Bütün futbolcular orada. Hani hepsini çok seviyoruz. Yani ayırmak için söylemiyorum ama. Program bitiyor. Yarım saat boyunca bizimle oturmaya devam ediyor. Antrenmana gidiyoruz. Antrenmanda terli terli bizimle oturuyor, muhabbet ediyor, sohbet ediyor. Herkese tek konuşuyor. Veda sürecinde de mesela takımdan ayrılırken son vedada topladı bizi iftar yemeğine götürdü. götürdü. Yemek. Hmm. Yani ...bizim da sürekli mesaj atıyor... ...işte nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz bilmem ne... ...çok özel bir insan... E, yani. ...bir taraftan da şimdi kendimi kulüp yönetimi yerine... ...futbolcuya yerine koyuyorum... ...bir anda böyle bir grup çıkıyor... ...senin taraftarın oluyor ve yani senin göremediğin ilgi alakayı medyada görmeye başlıyor. şüphele de yaklaşılacak bir şey. Ulan herifler bizi, bizi de mi alıyor, kafaya alıyor acaba? Bir gün koşarken bize de mi bir hareket yaparlar? Yani gol attık, koştuk, trak diye bir şey çıkarttıklar. <gülüyor> yani şey ya, pankart anlamında diyor Yani aslında hakikaten yani bu kadar sürpriz bir çıkış yani yönetim de herhalde kolay olmadı yani tabii, ilk tabii, muhabbet. Başlarda çok zordu. Çok zorlu bir dönemden geçti. Kabul ettirmek için. Yani. Tanışmak yani. için hatta. Tanışmak Tanışma süreci Randevu almak sadece selam vermek için bile çok uğraştı. Çok içici hakikaten. Yani bu kadar iyi bir taraftar sporcu birlikteliği her şeyin küçük olmasından kaynaklanıyor tabii. Bir yandan Hı -hı. ve kültürün ee, aslında temiz bir sayfaya giden bir taraftar topluluğu. Hiç oradan büyüyen değil de. Bu, mesela bu kadar iç içelik, bu kadar e, karşılıklı sevgi içeren... Şaşırıyorum hep ya. Şiddet falan yok. Küfür yok. <gülüyor> yok. Futbolcu kötü oynadığı zaman e, ne yapıyor ondan diye başlayan... Ya hakikaten hiç mi taraftar yoktu siz gidene kadar? Yani... Maçı izlemeye gelenler vardı herhalde. Çevre illerden ya da futbolcuların akrabaları tanıdıkları. Hani o ya. Yani. <gülüyor> bir şeyler vardı mutlaka. Ama hani böyle taz, tezahürat yapan kimse yoktu. Belediye işçileri yani. falan. Öyle bir, bir, bir geyik da... var ama belediye işçileri pek bir görmedim ben yani. E yani, yani üst sene, dört sene de görmediyseniz bu bir geyikçektir yani. Biz hiç görmedik. Yani. Hiçbir... Denk gelmiyor. Ama yani. abi olimpiyat Stadyumu bu ya adam da diyecekti ya hadi yani. başkanım gidelim de bir maç iki maç. Öyle üç maç dört maç olmasın yani bu bizim iş. Bizim şöyle bir hikayemiz var. Bizim arkadaşların anlatıyor. Ben o maçta yoktum. İlk daha tribüne geldiğimiz zaman bizimkiler karar vermişler. İstanbul Büyükşehir belli soru destekleyelim gitmişler. Ama futbolcuların neredeyse hani kimi tanıyorlar? işte İbrahim Buckington o dönem meşhur olduğu için. Bir kişiyi tanıyorlar futbolcuları tribüne çağıracaklar. Yani ...çağıracaklar ama isimlerini bilmiyorlar futbolcuların... <gülüyor> ...kim yani bu diye... ...oradan etrafa soruyorlar... ...işte kim var, işte benim şey torunum Serhat... <gülüyor> <gülüyor> ...torunumu çağıralım... ...yani böyle istek olarak onları tek tek çağırdık... ...peçete yazıp ismi yani. ...yani böyle insanlar vardı bizden önce türbünde... Ee, ...evet programın sonuna geldik... mutlak Köşemiz... ...yakın markaj Volkan hazırladı... ...onu dinleyeceğiz... ...ondan sonra da veda edeceğiz... ...isterseniz yakın markajı dinleyelim... Sonuçta size veda edelim. Fulkan ne oldu bu? Sürpriz. Aha. Kime futbolcular oynadıkları futbol kadar tribünlerle girdikleri ilişkilerle de anılır. Robbie Fowler tershane işçilerinin oluşturduğu Liverpool'un kop tribünlerine verdiği desteklerle taraftarın sevgisi haline gelmişti. Cristiano Lucarelli ise forma numarasını 99 seçerek Livorno Taraftar Grubu 99'da kurulan Brigate Autonom Livornezi'ye desteğini açık açık göstermekte. Bu isimler kadar göz önünde olmasa da Ekrem Ekşioğlu da bozbaykuşların gözdelerinden. Ekşioğlu da bozbaykuşlara karşı boş değildi. Bir televizyon programında da bunu açık açık dile getirmişti. Futbolcu olmasaydım Bozbaykuş olurdum herhalde. <gülüyor> 16 Ocak 1978 Ankara doğumlu Ekrem Çankırı Belediye futbola başladı ve profesyonel oldu. Sonrasında Hatay, Erzurum, Akçaabat karşıya kadarken yolu İstanbul'a düştü. 2006'da lacivert beyazlıların formasını giymeye başlayan savunma oyuncusu Abdullah Avcı ile yükselişe geçen takımın önemli bir parçası haline gelirken kaptanlığa kadar da yükseldi. Kariyerinde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda golü bulunan oyuncu Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gol atma şansına eriştiği gibi gol sonrası çok sevdiği Boz Baykuşlara koşma şansında yakalamış oldu. İçinde bulunduğumuz sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a feda ederken Twitter üzerinden boz baykuşlarla karşılıklı attıkları duygu dolu mesajlar da aralarındaki ilişkinin samimiyetine dair güzel bir örnekti. Bize her yerde plasman kitabında yer alan metnin de aynı samimiyetle bitirmişti Ekşioğlu. İyi ki varsınız pampalar. Güzel oyun, futbol sizinle çok daha güzel. Maç sonu röportajlarında da her seferinde farklı, akılcı ve akıcı konuşmalarıyla da dikkat çeken bir isim Ekrem Ekşioğlu. 36 yaşındaki oyuncuyu futbolu bıraktığında da yedek kulübelerinde görmeyi iple çekiyoruz. Ya Güzel sürprizmiş gerçekten ee, sonlarına geldik 94.9 Açık Radyo'da Libero'dayız ee, Barış ve Mark'la birlikte Bozbaykuşlar'da Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Taraftar Grubu Bozbaykuşlar Bu elleri o, açarak ancak tempoyla <gülüyor> yani Kendimi bir ritimle e, bir şey motive, motive ediyorum ya öncelikle bu eğlenceli... ...bu e, yani bizi de... ...bizim içimizi de ısıtan... E, ...izleyici olarak... E, ...yoksa olimpiyat sördüğünde olup herhangi bir tarafımızın ısınması mümkün değil. Ben e, maç boyunca da şeye... Maç boyunca dedim, program <gülüyor> boyunca da eee Atletik Olimpiyat Stadyumu'na saldı durdum ama haksız değilim herhalde, değil mi? İyisiniz. Yani. Yeni stadyumumuza gideceğiz ama. Yeni yani. stadyum nerede? Başakşehir. Gene aynı yerde, çok da uzak değil aslında. Ah, ama küçük stadyum. En az butik, Bu <gülüyor> butik stat, etrafı kapalı yani. Biraz düzgadan evet. evet. koyacağız. Biz de biz de izleyenler olarak vicdan azabı çekmeyeceğiz Çünkü artık. Türkiye'den e, sevdiğimiz en yani efendi futbolcularından Tolga Zengin'in söylediği laf var ya, yani isminden başka hiçbir güzel tarafı olmayan bir stadyum burası. <gülüyor> ha, eyvallah. Ee, ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık türbünde için sizlere ve arkadaşlarınıza. Bundan sonraki, önümüzdeki maçlara bakıyoruz, sizin için de bakıyoruz. Hakikaten e, performanslarını devamını görmek istiyoruz. Bu sokak kitapları yayınlarından çıkan Bozbaykuşlar ki konuklarımız Mark Boyacı ve Barış Kılıç e, yazmışlar. Bizim elimizde var, sağ olsunlar getirdiler bize, imzadı da attıracağız. E, sizin de okumanızı tavsiye ederiz. Herkese iyi pazarlar Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Şerten ve İsmail Başöz. Hakel!